Gel mi, değirmem. Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Don Quixote'un şövalyelik düzenini... ...geri getirme uğruna... ...köyünü birinci terk edişi çok uzun sürmez. Buna Don Quixote literatüründe birinci salvo deriz. Asıl uzun süreli serüvenlerini bu birinci salvoyu izleyen ikinci ve üçüncü salvolarında yaşar. Zaten birinci salvodan sonra işler de değişir. Çünkü ikinci salvodan itibaren yanında hep Sancho Panza vardır. Ve onun varlığı Don Quixote'u tek seslilikten, tek anlamlılıktan, tek düzlemlilikten kurtarır. Sancho sıradan, kendini çok cin sanan ama aslında saf ve cahil bir köylü olarak katılır Don Quixote'a. Ama olaylar geliştikçe o da gelişir. Giderek Rönesans'taki en popüler iki figürü, soytarı ile Picaro'yu harmanlayan bir kişiliğe bürünür. Rönesans'ın soytarı ve budalaları karşımıza deli veya aptal rolü oynayarak çıkar. Aslında son derece akıllı oldukları halde. Picaro ise toplumun saygın kesimlerinin dışladığı, serseri, üç kağıtçı, şarlatan'dır. Aslında onu dışlayan saygın kesimlerin üç kağıtçılığı Picaro'yu fersah fersah geride bıraksa da ve bu iki Rönesans karakterinin sahne almasındaki amaç toplumun çifte standartlılığını açık etmektir. Soytarıların ve Picaroların ortak özellikleri ise birinin deli rolü yaparak, Diğerinin kanundan yani toplumdan kaçarak sürdürdükleri dışlanmışlıkları, doğallıkları ve en önemlisi özgürlükleridir. Don Kişot'a gelince o kendiliğinden vazgeçtiği özgürlüğüyle bu iki karakterin de antitezidir. Dolayısıyla Sancho'nun da. Soytarı Budala veya Picaro toplumun didaktiklikle savunduğu değerlerin altını üstüne getirirler. Don Kişot ise bu değerlere bağlıdır. yalnızca zaman kötüdür onun için. Eğer takvimi birkaç yüzyıl geriye götürebilse sorun çözülecektir. Ama aslında bu onun büyük bir yanılgısıdır. Çünkü Don Kişot özgürlük diye özgürlükten hiç nasibini almamış, hiyerarşik ve arkaik bir düzenin savunuculuğunu yapmaktadır. Her şeyin ilacı diye benimsediği gezgin şövalyelik aslında son derece hiyerarşik bir düzenin parçası olmakla kalmayıp dünya görüşü de totaliterdir. Ayrıca Don Kişot ...kendini bu çağ hakkında yazılmış metinleri hapsettiği için... ...onun yaptığı hiçbir şey... ...hatta kullandığı dil bile... ...özgürlükten nasibini almamıştır... ...baştan sona kopya ve taklittir. Don Quixote'un kendine hapsettiği söylemlerden biri... ...hiyerarşik şövalyelikse... ...bir diğeri... ...vücudun bütün arzularını inkara dayalı... ...Platonizm'dir. Dulcinea del Toboso... ...Don Quixote asla cinselliğini yaşamasın... ...diye icat edilmiş bir ideal sevgilidir aslında... O zaman Don Quixote'un kendini sürgün ettiği şövalyelik dünyası... ...bir özgürlük beldesi olmaktan çok bir kısıtlamalar dünyasıdır. Şövalyemiz yemez, içmez, gece nöbet tutacakmış diye uyumaz... ...kendisine asıldığını sandığı kadınları Dülsüney'e yüzünden reddeder. Sancho yaşamak için ne yapıyorsa tersini yapmaya azmetmiştir. Ve eğer böyle kalsaydı... ...biz Don Quixote'u ona benzeyen diğer asık yüzlü karakterlerle birlikte unutur... Ve Shakespeare'in Falstaff'ı Rabren'in panürcüyle birlikte Sancho Panza'yı hatırlardık yalnızca. Falstaff, panür, Sancho Panza. Hepsi de Rönesans'ın o en muhteşem karakteri Erasmus'un deliliğe övgüsünün Stultitia'sının çocuklarıdır. Nasıl Stultitia sahnedeki yerini bir soytarı budala olarak alır fakat hitabetinin sonunda iyisevi bilgeliğe erişirse Don Quixote'da Falstaff, Panurge ve Sancho'dan farklı olarak, Lamançovalarında başlattığı çılgınlığını köyüne dönüp bir İsa figürüne dönüşerek, deliliğini bilgeliğe dönüştürerek noktalar. Ama bunu ancak Sancho Panza'nın varlığı sayesinde yapar. Öyle ki, bu unutulmaz ikili hafızalarda sanki iki yakın tanıdıkmış gibi yer eder. Sonraları Sanson Karasko'nun da söyleyeceği gibi, Sancho Panza'nın önemi okurlar açısından Don Quixote'unkinden geri kalmaz. Tanrı şahidimdir der Sanson Karasko, hikayedeki ikinci önemli şahsiyet sizsiniz. Hatta bazıları var ki hikayenin en akıllı kişilerinin konuşmalarına bile sizinkileri tercih ediyorlar. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.